Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesinden Embiye Yıldırım. Genç arkadaşlarımla birlikte, onlarla birlikte, onların değerli katkılarıyla birlikte Peygamber Ali ve vesselam efendimizi sizlere anlatmaya, onun sevgisini gönüllerimize biraz daha fazla yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde, bugünkü dersimizde de elimizden geldiğince, gerçi tam hakkını veremeyecek olsak da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğ ve irşadtaki yönteminden bahsetmeye gayret edeceğiz. Arkadaşlarımın katkılarıyla birlikte. Biz her programımızda yaptığımız gibi ilk önce dersimizin içeriğini, neden bahsedeceğimizi veciz bir şekilde özetleyen bir cümleyi tahtaya yazarak sohbetimize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi daha doğrusu mecburiyetten safadan yardım alıyoruz. Bu daha doğru oldu hocam biraz daha doğru oldu. Evet. Safacığım şunu yazacağız. İnsanların İslam'ı kabul etmesinde Hz. Peygamberin yaklaşım yöntemi çok etkili olmuştur. Hocam ben bunu nasıl Valla biraz küçük yaz. İmla hatası da olmasın lütfen. Evet. Sonra kontrol edeceksin Abdülbaki. Tamam hocam o iş Yani imla hatası varsa hiç affetmeyeceksin. Yüzüne de vuracaksın. Tamam hocam. Yani 85 milyon seyresin Evet. Kıymetli seyirciler Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zaman zaman da dile getirdik biz bunu. Aziz Peygamber aleyhisselam'ı Allah bizim önümüze rehber olarak, örnek olarak koymakta. Dolayısıyla peşinden gidilmesi gereken kişi olarak Peygamber aleyhisselamı bizim için numune imtisal olarak bizlere belirlemektedir Rabbimiz. Pek çok ayet-i kerimede var. Şu ayet-i kerimeyi sürekli ben hatırlatmaya çalışıyorum. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ Hasan Hasanetun limenka ne Yercullah Yercullah vel yemel ve Kethira. Kethira. şimdi arkadaşlar bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bizim önümüze az önce ifade ettiğim gibi bir örnek olarak koyuyor. Allah'ın örnek koymasıyla benim mesela Abdullah kim Abdullah? Hepimiz hocam. Hepiniz Abdullah'sınız. Hazreti <gülüyor> Peygamber Aleyhisselam'ın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Allah tarafından, Rabbimiz tarafından örnek konulmasıyla Mesela benim Abdülbaki'ye size örnek koymam arasında çok büyük bir fark var. Allah insanı zerrelerine kadar, kalbin içerisindeki en ince ayrıntıya kadar bildiği için Allah'ın bir insanı örnek olarak koymasıyla benim, kim bilir senin içinde kalbinde nefes attıklar var. <gülüyor> Haberimiz yok, yani dıştan bakıştan iyi bir insana benziyorsun ama Bizim İslâm hukukunda bir kural var, nah, Nahkuma biz zavair. Biz dışarıdan ne görüyorsak ona göre hüküm veririz. Seninle ilgili değerlendirmemiz budur ama. İçeride Rabbimizin dışarı yansıramı hocam. Yansın mı diyorsun? Ya çok güzel sanatçı insanlar var, rol yapıyorlar evet. Şimdi ama Rabbimizin Hz. Peygamber aleyhisselam'ı, seyirciler önümüze rehber olarak koyması gerçekten bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla biz bakacak olduğumuz şey, Hazreti Peygamber aleyhisselam'dır ve Peygamber aleyhisselam da bu işi başarmış bir insan olarak insanların gönüllerini fethetmiş, onları İslam'a kazandırmış ve binlerce insanın vefatından sonra ardından gözyaşı döktürmüş bir insan olarak hakikaten odaklanmamız gereken ve biz onun ümmeti olduğumuz için de kendimize rehber almamız gereken yüce bir şahsiyettir aleyhisselatü vesselam Efendimiz Aziz kardeşlerim öncelikle ben size şunu ifade edeyim sevgili seyirciler Peygamber Aleyhisselam'ın gönülleri kazanmasında, insanları İslam'ı ısındırmasında Peygamberimizin şahsiyeti çok etkiliydi. Hepiniz ilkokul mezunu, üniversite mezunu, lise mezunu ne mezun olursanız olun bir tahsil sürecinden geçmişsinizdir mutlaka. Hepinizin gönlünde bazı hocalarınızın çok böyle derin etkili yeri vardır. Hatırlayın, mesela ben düşündüğüm zaman ortaokul lise yıllarında hakikaten bazı hocalarımız Geçen de bir tanesinin ismini verdim. Alinar hocam dedim. Mesela bir başka hocam daha var. Allah uzun ömürler ihsan eylesin. Süleyman Zeki Bağlan adıyla bir tarih hocamız vardı. Mesela bu hocalarımız ve isimlerini sayamadığım diğer hocalarımız, bunlar şahsiyetleriyle bizim üzerimize çok büyük etki bıraktılar. Yani esasında bu hocalarımızın çok fazla bir şey anlatmasına da ihtiyaç olmuyor idi. Derse girdikleri zaman o hocalarımızın duruşları, ağızlarından çıkan o güzel ifadeler, bize yaklaşımlar hakikaten bizleri çok fazla etkiliyordu. Bakın bugün bile aradan ben 83 mezunuyum, aradan şu kadar yıl geçmiş, hala hocalarımızı ne yapıyorum? Onları güzel bir şekilde yad ediyorum, hayırlı anıyorum, kalplerinde kalplerimizdeki güzel yerinden sizlere bahsediyorum. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanları etkilemesindeki esas etken neydi? Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetiydi. Şahsiyeti. Evet anlattıkları, Kur'an-ı Azîz Peygamber tebliğ etmesi ve anlatmış olduğu, aktarmış olduğu bu Kur'an metnini Peygamber Aleyhisselam'ın sözlü olarak da şerh etmesi, tefsir etmesi elbette ki önemli. Ama bunların yanında çok daha önemli olan bir şey daha var, bir husus daha var. O da nedir? Peygamber Ali Selatü Vesselam Efendimizin şahsiyetidir. Arkadaşlar bu çok önemlidir. İnsanlar bir kere şunu biliyorlardı. Rifai Peygamber Aleyhisselam bu insanlara İslam'ı anlatırken onlardan bir takım beklentiler içerisine girirken, girerken dini benimsemelerini onlardan isterken karşısındaki insanlar şunu biliyorlar idi: peygamber aleyhisselam dünyalık bir beklenti içerisinde değil bu çok önemli yani peygamberin derdi dünyalık ben bir şeyler kazanayım işte milletten para, mal, mülk, arsa, hurma şunları bunları toplayayım değil. ve bunlarla bir rahat keyifli bir hayat süreyim peygamber aleyhisselamın böyle bir derdi olmadığını etrafındaki insanlar Peygamberimizin şahsiyetini anlıyorlardı. Bak bu çok önemli. Elinde varken dağıttı hatta abicam. Peygamberimizin evinde ne diyor Hazreti Aişe Validemiz? Bizim Bittir. evimizde iki siyah olmaz diyor. Geçen derste bunu söyledik. İki siyah. Bir hurma ikincisi de kara buğday ekmeği. Bu ikisi yan yana bizim evde olmazdı. Arada bir yemişlikleri var ama yani bu bizim temel katımız, üç öğün soframızda bulunan bir gıda değildi diyor. Şimdi burada demek istediğim şey nedir? Burada gönüllerin feti arkadaşlar, aziz seyirciler, gönüllerin feti, Baba ol, anne ol, hoca ol, öğretmen ol, medresede müderris ol, her ne olursan ol veya bir iş yerinde idareci ol Etkili olmak istiyorsan, etrafındaki insanların kitlenin seni dinlemesini, sana kulak vermesini istiyorsan Orada takıman gereken tavır nedir? Şahsiyet hocam ya, şahsiyet Yani derse giren hocalarınızdan da bunu sınayabilirsiniz, kendiniz biz zamanımızda bunu yaptık yani bazı hocalarımızı mesela az önce ifade ettiğim gibi şahsiyetleri her zaman gözümüzün önünde her vesileyle onları almak durumunda oluyoruz. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Aleyhisselamın madem biz dersimizin başına ayet gelmediydi söyledik, Ali Selatü Vesselam Efendimizi Rabbimiz bizim için örnek olarak koymuş ve innekele ala hulogun azim, hulogun <gül> azim demiş Allah. Allah diyor ki ya, sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Senden daha azim diyor arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor, yani bu ahlakını senin sahip olmuş olduğu meziyetin daha üstü yok. Yani onunla bilecek bir insan olabilecek en üst sınırdasın sen. Dolayısıyla bir insanın, bir enbiyanın, ne bileyim bu kardeşlerimin, Peygamber aleyhisselamın ahlaki seviyesine ulaşmalar mümkün değil. Ya yani ben bazen bakıyorum arkadaşlar, hani hadisçi olduğumuz için, hadis hocalığı yapmaya gayret eden biri olduğumuz için hadisleri okuyorum, bazen Bakıyorum aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptıklarını ettiklerine, karşılaşmış olduğum muamelelere, verdiği tepkilere bakıyorum. Kendimi onun yerine koymaya gayret ettiğimde, hakikaten sınıfta kaldığım çok oluyor. Yani siz de deneyin mesela. Şimdi şunu diyebilirsin, sana biri geldi hakaret etti, alçakgönüllü davranabilirsin ama bu bir kere olur. On tane insan sana gelsin, on tane insandan zulüm görsen bunların hepsi bir araya geldiği zaman bir yerde acaba... Patlar. İşte o tavrı, o sabrı gösterebilir misin? Şimdi bir de şunu unutmayalım az kardeşlerim. İslam'ın futuhatında, İslam'ın yeryüzüne yayılmasında bu gönül erliği çok etkili olmuştur. Anadolu'nun İslamlaşmasında niye sufiler etkili? Gönül erleri. Gönüllere hitap ediyor. Galile değil, Halil etkili. Hal. Mesela bakın az seyirciler. Balkanlara gittiğiniz zaman çok geniş bir kitlenin Müslüman olduğunu görürsünüz. Bizim tarihimizde, İslam tarihinde Kılıç zoruyla İslam'a sokulmuş tek bir Allah'ın kulu yoktur. Hay seyirciler. Kılıcı boğazına bastırmak suretiyle sen bu dine gireceksin, Müslüman olacaksın. Şeklinde bizim tarihimizde Abbasiler olsun, Emeviler olsun, Osmanlı tarihi hangi döneme bakarsanız, nereye bakarsanız bakın. Bir tek örnek bulamazsınız. Bir tek örnek bulamazsınız. Ama şunu hatırlayalım bakın. İspanya 650 yıl Müslümanların idaresinde kaldı. Son oradaki idareciler birbirlerine düştüler, birbirlerini boğazlamaya başlayınca, güçleri zayıflayınca bunların hepsini orada ne yaptılar? Sürdüler. İspanyollar, aziz oraya hükümran olduktan sonra Müslümanlara üç seçenek sundular. Üç. Dediler ki bir Hristiyan olacaksınız, dininizi terk edeceksiniz. İki, kaba bir ifade kullanacağım. Buradan defolup gideceksiniz Müslümanlara. Üç, bu ikisini de yapmıyorsanız sizi asacağız, öldüreceğiz. Bunların içerisinde şu şık yok, yani dördüncü bir şık olarak siz Müslüman olarak kalıp Beraber İndarlığınızı, Müslümanlığınızı bizimle birlikte yaşamak suretiyle devam ettireceksiniz diye dördüncü bir şık olmamış. Ama hamdolsun, bizim tarihimize baktığımız zaman hangi dönemine bakarsanız bakın böyle bir örnek görmeniz mümkün değildir. Balkanlardan bahsediyordum, Balkanlara gittiğinizde oradaki Müslümanların bize teşekkür ettiklerini görürsünüz, farklı milletlerin. Niye teşekkür ediyorlar bize? Özellikle Arnavutlar ne diyorlar biliyor musunuz? Ben Arnavut hocalara da öğrencilik yaptığım için Arap ülkelerinde hep şunu diyorlar. Biz sizin elinizle, sizin vesilelerinizle biz İslam'a girdik. Ve siz bizim üzerimize hiçbir baskı kurmadan bu işi başardınız. Ama nasıl başardınız? Nasıl başardılar? Yani Arnavutlar niye Müslüman oldular arkadaşlar? Veya Bulgarlar, Macarlar o dönem daha sonra bunların bir kısmı biliyorsunuz İslamiyet'i Bizim zayıflamamızla birlikte etki altında kalmak suretiyle bir kısmı dinlerini maalesef terk etmek durumunda kaldılar. Ama baktığımız zaman bu insanların İslam'ı kabul etmesinde asıl olan şey neydi? Samimiyet hocam. Samimiyet. Müslümanlardan gördüğü hoşgörü, onlara verilen değer. Şimdi yapılan çalışmalar var. rifa diyor ki çalışmalarda, Balkanların Müslümanlar Osmanlı nasıl İslamlaştırdı? Diyor ki çalışmalarda, Osmanlılar mesela sınır boylarına yerleşirlerdi diyor önce. Sonra diyor o karşı coğrafyadaki insanlarla yani Hristiyanların yaşamış olduğu coğrafyadaki insanlarla alışverişe başlarlardı. Eskiden diyelim ki şu halının bittiği yer burasını sınır kabul edelim. Eskiden bu sınırlarda arkadaşlar bordürler, duvarlar işte çiviler ne bileyim çivili teller falan filan bir şeyler yoktu. Yani sınır tamam sınır burası. Ama ne oluyor buraya Osmanlı olunca burada Hristiyanlarla bir alışverişe başlıyorlar. İşte bir şey alıyorlar bir şey veriyorlar. Sonra bu köylüler, bu sınır boylarındaki insanlar bakıyorlar ki ya bu Osmanlı milleti bunlar çok farklı insanlar ya, bunlar dürüst insanlar, yardımsever insanlar, bir şey istediğin zaman seni yardımına koşuyorlar ve tasavvufta bizim ihtar dediğimiz, ayet-i kerimeden mülhem bir kelimedir, karşısındaki insanı kendisine tercih eden insanlar bunlar. Şimdi bunlardaki bu güzelliği görünce bu sınır boylarındaki insanlar bunlardan etkilenir. Fakat ne olur sonra bu sınır boylarında insanlar bu tecrübeyi arka köylere anlatır. Arka köydeki insanlar sonraki köylere anlatır ve bütün o coğrafyada bu insanlarla ilgili yani Osmanlı ile ilgili güzel bir kanaat oluşur ve şu bilince gelir insanlar, Osmanlı ile Müslümanlarla birlikte yaşanır. Budur. Olanın kökenin esasında budur. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına baktığımızda, işin başına dönecek olduğumuzda olan bitenin esasında bu olduğunu görüyoruz. Yani Peygamber aleyhisselam Medine'ye yerleştikten sonra insanlar İslam'ı ısınmaya, Müslümanlığı kabul etmeye ve Medine'de Peygamber aleyhisselamın liderliğinde bir İslami devlet teşekkül etmeye başlayınca dışarıdan gelen insanlar, kabilelerden gelenler, uzak beldelerden gelenler veya Medine'nin banliyölerinde yaşayan insanlar bu İslam'ı nasıl bir toplum inşa ettiğini, nasıl bir insan yetiştirdiğini görmeye başladılar ve bir insan arkadaşlar kalbi fesatlıkla dolu olmayan bir insan, güzel insan bundan mutlaka etkilenir, Etkilenir, etkilenmiştir de. Ben her zaman şunu diyorum ama seyirciler, siz zannetmeyin ki, zannetmeyin ki İslam'ı kabul eden insanlar, Allah'ın kitabını okumak suretiyle İslam'ı kabul ettiler. Böyle bir şey yok. Arabistan coğrafyasında Peygamberimizin yaşamış olduğu dönemde okur yazar insanların sayısı parmak sayılarını geçmiyor. Kabilelerdeki insanlar, mesela diyelim ki 500 kişilik bir kabilde okur yazan olan bir veya iki kişi en fazla. Peki bu insanlar nasıl İslam'ı kabul ettiler? Elbette ki onlara Allah'ın ayetleri, nazil olan ayetler peygamberimiz veya peygamberimizin göndermiş olduğu elçiler tarafından onlara ulaştırıldı ama daha ziyade bunun yanında etkili olan şey nedir? İslam'ın insanlığa sunmuş olduğu güzel Müslümanlıktır, yaşantıdır. Yaşantı olmadığı zaman sen ağzın ne kadar güzel laf yaparsan yapsın etkisi altına girmezsin. Dolayısıyla hal her zaman İslam için, İslam'da kalden önce gelmektedir sevgili kardeşlerim. Biz şimdi Hz. Peygamber aleyhisselamın tebliğ ve irşattaki yönteminden bahsediyoruz. Ben şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bir iki örnek vereceğim bu çerçevede. Peygamberimiz öncelikle şunu söylüyoruz aziz kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam neyi istediyse insanlardan onu yapmıştır. Neden kaçındırdıysa Peygamberimiz ondan kaçınmıştır. Mesela zinadan kaçındırdı derken şöyle düşünülmesin. Zinadan kaçındırdı, e kendisi de yapıyordu Allah muhafaza Aşa Sonra bıraktı kaçındırdıktan sonra böyle bir şey değil. Yani peygamber aleyhisselam güzellik olarak ne varsa bunlar zaten kendisinde var. Ama kötülük olarak toplumda müşahede etmiş olduğu yanlışlar neler ise bunlardan da aleyhisselatü vesselam efendimiz insanları sakındırmıştır. Dolayısıyla ikisini yan yana getirdiğimiz zaman tavsiye ettikleri sakındırdıkları bunların hepsi aleyhisselatü vesselam efendimizin hayatında bir kere var. Kaçındıkları var, kaçınıyor yani yapmıyor. Söyledikleri yani yapılmasını tavsiye ettikleri bunlar da Aleyhisselam hayatında fiil olarak yer buluyor. Yani dışarıdan bakan insan, demek istediğim şey şu az seyirciler dışarıdan bakan insan Hz. Peygamber Aleyhisselam'a baktığı zaman dinliyor mu değil mi? Evet. Dinliyor. Sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı tartıyor bu insan. Şimdi mesela seyircilerimiz bizi seyrediyorlar. Bir hasbel kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Belki de diyorlardır hoca bir şeyler güzel şeyler anlatıyor. Ama siz Benimle bir arada dursanız mesela bir ay, aynı mahallede, aynı apartmanda yaşasak belki de benimle ilgili sizin zihin dünyanızda oluşan bu müsbet kanaat belki de terse dönecek. Niye? Diyeceksiniz ki şu anlattığına bak, şu yaptığına bak. Bunu diyebilirsiniz yani beni izlediğiniz zaman. Aynısı Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında söz konusu. Peygamber Aleyhisselam şimdi insanlara bahsediyor. Sohbet halkalarında tavsiyelerde bulunuyor. Sonra ne oluyor insanlar? O insanlar ve vesselâm efendimizi sürekli tarassut ediyorlar, bakıyorlar. Bir şey dedi bize ama veya bizi bir şeyden sakındırdı. Acaba kendisi bu dedikleri ne kadar kendi hayatında tatbik ediyor. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam sürekli bir tarassut altında. Dolayısıyla demek istediğim şey şudur. Peygamber aleyhisselam bir kere fiil olarak yapan, uygulayan bir insandır. Bu yönüyle Hz. Peygamber aleyhisselam bir mübelli idi bir inşaatçı idi, bir mürşit idi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sen Şimdi uygulamayla söz vereceğim. Hazreti Peygamber aleyhisselam uygulamayla örnek e, göstermesi, insanlara öğretmesi ile ilgili bir iki örnek vereyim ondan sonra size söz vereyim arkadaşlar. O kadar hoş bir örnek ki bir adam geliyor Hazreti Peygamber aleyhisselama ya Ağuz diyor, bana diyor namaz vakitlerini öğretir misin diyor. Ben diyor uzak falanca kabileden geldim diyor. Buraya sürekli gelme imkanım yok ben diyor burada bir gün kalacağım diyor. Bu namaz vakitlerini bana öğretir misin diyor Peygamber Aleyhisselam. Bunun üzerine Peygamberimiz ona diyor ki bir gün bizim yanımıza misafir olur musun diyor. Kıymetli seyirciler, Aziz Peygamber Aleyhisselam meçdi nebeviyi aynı zamanda bir konaklama yeri olarak kullanıyor. Buna ne diyebiliriz? Misafirhane mi? Misafirhane, aferin. Arada bir güzel bir laf ediyorsun. Misafirhane olarak Peygamber Aleyhisselam meçdi nebeviyi kullanıyor. Ona diyor ki Peygamber sen bizimle şöyle bir gece kalabilir misin, misafir olur musun? Sonra tamam diyor. Sonra öyle vakti gelmiş diyelim adam, Hazreti Peygamber Efendimiz Bilal şey diyor ki bir ezan oku diyor. Ezan vakti gelince, Bilal abi şey ezan okuyor. Sonra işte namaza geçiliyor. Şimdi adam bakıyor, ezanı ne zaman okutturdu Peygamberimiz. Güneşe bakıyor, duruma bakıyor, gölgelere bakıyor, ha tamam. Gölge şu, şu seviyeye gelince Peygamber sen ezan okuttu. İkindi vakti geliyor, aynı şeyi yaptırıyor Hazreti Peygamber Hasan. Böylece sabahta gece kalıyor adam zaten mescid i Nebevi'de, misafir misafirhanede, misafir olarak kalıyor. Hz. Peygamber aleyhisselam ona sabah namazında gösterdikten sonra öğrettikten sonra gönderiyor. Şunu yapmıyor Hz. Peygamber aleyhisselam, ben sana şimdi anlatayım, bak diyor. Belki anlasa yani beş vakti adam hepsini bir anda dinlediği zaman, duyduğu zaman hepsini zihin dünyasında saklaması belki de mümkün olmayacak. Gittiği zaman memleketine belki de ikindi vaktinde millete öğle namazını durduracak. <gülüyor> yani her zaman imkan dahilinde olan bir şeydir. Böyle bir Aleyhisselam efendimizin uygulamalı göstermesi bir örnek daha var ondan sonra iki soru geldi onlara size vereceğim. Üç. Üç mü oldu Üç. ya? Ömer'de evet, evet. var. Durdur, var Dört oldu. Şimdi sahabenin bir tanesi geliyor dışarıdan yine gelen bir insan Ya Resulallah diyor, ben abdest almayı bilmiyorum. Siz bu namazdan önce abdest diye bir şey yapıyor musunuz? Bunu bana gösterebilir misin? Ben de öğreneyim. Bu insanla dışarıdan gelip dönecek olan, geri gidecek olan bir insan Hz. Peygamber sen ne yapıyor? Yüksünmüyor ya. Şunu yapabilirdi esasında. Git Hasan'a ve Abdullah'a git, Mehmet'e git senin ismini de. <gülüyor> evet. Git ona <gülüyor> veya bu Masut'a git sana göstersin. Hz. Peygamber sen yaptığı şey nedir? Eyüp'e git. Değil. Yaptığı şey şu. Bir su getirin diyor azzeh Peygamber aleyhisselam. Arkadaşlar su getiriyor. Adam bakıyor tabi Peygamber aleyhisselam nasıl abdest alıyor. azzeh Peygamber aleyhisselam onun karşısında güzelce abdestini almak suretiyle abdesti nasıl alınacağını o insana öğretiyor. Yani yüksünmek, ben bir peygamberim bana böyle soruyorsun. Bir sürü insan var. Namaz kılmayı, abdest almayı bilen insanlar. Git onlardan öğren. Diyebilirdi azzeh Peygamber aleyhisselam. Belki bize gelse biz bunu yaparız. Ama Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber olduğu için arkadaşlar. Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber olduğu için böyle bir şey onun hayatında söz konusu değil. Şunu da diyeyim ondan sonra size neyse demeyeyim. İlk önce kim bir şey soracak? Hocam ben Sen? çok heyecan yapıyorum. Ben evet. direkt sorumu çek <gülüyor> sorup aradan çekilmek istiyorum. Evet. Hocam e, güzel peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın güzel ahlakından bahsettiniz. Bu, bu güzel ahlak kategorisinde peygamber efendimizin öne çıkan özelliklerinden biri ise kendisine yöneltilen sorun ve problemlere karşı müsamahakar ve latif bir tavır sergilemesi. Yani bu tavırın bilhassa müşriklerin ona zulmettiği esnada ona şiddet gerektiği yerde şiddet uyguladığı esnada Peygamber Efendimiz bu zulüm ve şiddete karşı sabırlı olmuş ve daha sonraki süreçte onların bu hatalarını zikretmemiştir, dillendirmemiştir. İşte dolayısıyla İslam'ın kısa süre içerisinde ve e, hızlı ve bi, hızlı bir şekilde toplum içerisinde benimsenmesinde Peygamber Efendimizin bu müsamahakar tavrının öne çıktığını söyleyebilmemiz mümkün mü hocam? Çok güzel bir şey söyledi esasında. Bilmem farkında mısın söylediğiniz bir şeyin? Mümkündür hocam. Çok kayıp Veya bunu not almamız lazım. Esasında bunu belki bizim de ileride ihtiyacımız olan yerlerde yazıp kullanma imkanımız var. Aleyhissalatü vesselam. Yani o zulümleri, o haksızlıklar yapan insanlar İslam'a girdikten sonra bu hataların hiçbir zaman onların yüzlerine vurmadı. Çok ilginç ya. Yani burunlarından getirebilirdi esasında Hazreti Peygamber. Özellikle mesela Ebu Süfyan gibi insanlar değil mi? Hazreti Peygamber aleyhisselama son dönemde beyat ettiler. Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra yani Hazreti Peygamber aleyhisselamın Mekke'den hicret etmesinde onların çok büyük katkısı var değil mi? Evet. Ama buna rağmen Hazreti Peygamber aleyhisselam ya çok ilginç bak o sorun onu bana hatırlattı arkadaşlar. Peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra arkadaşlar Bunların hepsini topluyor, bu Sufya'nı falan topluyor. Onlar artık serbestsiniz, eski yaşantınıza devam edin ama bir şartla İslam'ın çizdiği çizgiye uyacaksınız. O içkiydi, şaraptı, puttu bunların hepsini attık. Zaten Hazreti Peygamber aleyhisselam, aziz seyirciler Mekke'yi fethettiği zaman ilk önce dedi Kabe'nin içini bir temizleyin, o temizlik yapılmadan ben içeri girmem dedi Peygamberimiz. Yani Kabe'nin içine girmek için peygamberlerinin o temizliğin yapılmasının şart koştu. Ondan sonra girdi Kabe'ye Bilal Ağbeşi'yi beraberinde, başka sahabelerle birlikte, orada iki rekat namaz kıldı. Bu şartı, zaten peygamberimizin bütün mücadelesi buydu. Yani evet. şunu yapılmasını bekleyemeyiz. Siz putlara tapmaya devam edin, Kabe'nin içerisini putlarla doldurun, aynı işe devam. O zaman bu kadar mücadeleyi devam ettiğinin bir anlam ve mantığı yoktu. Ama benim diyeceğim şey şu az kardeşim. Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine'de devlet imkanları artmaya başlayınca peygamberimiz Ebu Sufyan'a Mekkelilere dağıtılmak üzere nevale gönderiyordu. Çok önemlidir bu. Müslüman olmalar önce mi? Yok Mekke'nin fethinden sonra Mekke'yi fethettikten sonra peygamber aleyhisselam bunlar orada kaldılar. Peygamber aleyhisselam, az seyirciler devletin eline gelen vergiler işte o imkanlar neyse onlardan onlara bir hisse ayırmaya başladı peygamberimiz ve onlara 436 kilometredir Mekke'li Medine'nin arası o kadar yolu sırf onlara destek olsun sıkıntı çekmesinler diye aleyhissalatü vesselam efendimiz burnundan getirmiş olan insanlar bunlar onlardan bahsediyorum ben size Yani düşünebiliyor musunuz Hz. Hani Peygamber'in amcasını kim şehit ettirdi? Bahşi Kimin eşi bunu Hint. şey yaptı? E, bu Süfyanın eşi Demiş. Hint Yani düşünebiliyor musunuz? senin amcanı katlettirmeye birini görevlendirmiş, azmettirmiş olan bir insana hocam sen gıda ve diğer malzeme yardımı yapıyorsun. demek Mekke'ye onlara destek çıkarıyorsun, gönderiyorsun. Bu nasıl bir ahalaktır ya? Hocam hocam, hocam bu nasıl bir şeydir ya? Kestim, çok dehşet bir şeydir evet. Yani böyle bir örnek de aklıma geldi. Taif'te Peygamber Efendimiz oraya tebliğ için gittiğinde de e, yine onu taşladıkları zaman orada e, sahabi ekrem onu koruduğu zaman Peygamber Efendimiz'e ee, bu muamelenin sonrasında hani e, yine o Taif halkına karşı müsamahakar davranıyor. Onlara karşı herhangi bir sistemde ya da e, kahırda bulunmuyor. Bu da bir müsamahakarlık örneği olarak gösterebiliriz. Orada gösterebilir Hazreti Peygamberimizin mi? söylediği bir söz Hatta var. Hatta rivayet odur ki evet hocam. Ne diyor Hazreti Peygamber? Onlar bilmiyorlar diyor. Evet. Ya Rabbi diyor sen onlar bağış, affet diyor. Onlar yaptıkları şeyin farkında değiller. Evet. Çünkü kuru gürültüye geliyor. Halkın hani böyle bir... Galeyana geliyorlar toplu. Galeyana geldikleri için yaptıklarının farkında değiller ama daha sonra Hz. Peygamber'in sahabileri oluyor bu insanlar. Böyle bir tavrı var Hz. Peygamber'e. Sen <gülüyor> ya oradan da evet. Buyur Halil son buyur. Hocam, iki, bir şey, evet. Ondan sonra ben konuşacağım. Şimdi, çünkü Kur'an e benden çıktı neredeyse. evet e Hint'ten bahsettiniz ya evet. aslında Hazreti Hint dememiz gerekiyor artık. E çünkü Müslüman oldu. E Hocam e Ebu Sufya'nın hanımı oluyor Hint. Ebu Sufya'nın kızı ise Hazreti Peygamber'in hanımı. Tabi. Ümmü Habibe. Ümmü Habibe. Bu çok önemli Ümmü bir Habibe. nokta. Ee, Ümmü Habibe, kocası Hristiyan olup e, İslamiyet'i terk ettikten sonra Müslüman oluyor ve Hazreti Peygamber de onunla evleniyor. E, bu hani Mekke'nin lideri, Tabii. baş düşman olmasına rağmen onun kızını alması, onunla yine ona yardım göndermesi e, ve Ebu Sufyan'ın da Medine'ye geldiğinde, düşman olduğu halde geldiğinde Hazreti Peygamber'in hücresine geliyor. Şimdi Hz. Peygamber'in evine gelmek istiyor da Ummu Habib ve Validemiz Esra'ın onu pek görmek istemiyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam yine de babandır diyor, buluşmalarını temin ediyor, teşvik ediyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Yani orada bile babasıyla kızı arasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın aracılık yaptığını görüyoruz. Yani şimdi bizim esasında Halil, Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan bahsederken bizim aziz seyirciler bu bizim için de sizin için de geçerli. Peygamber Aleyhisselam bu insanı yönünü öne çıkarmamız lazım. Yani bunlardan bahsettiğimiz zaman hakikaten Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl bir kimlik, şahsiyet olduğunu hepimiz çok daha iyi anlıyoruz ve nasıl büyük bir insanla karşı karşıya olduğumuzun farkında daha iyi varıyoruz. Bitmedi mi daha? Bir, bir şey? nokta daha var hocam. Biraz konu ilerledi ama Evet. geriye gidecek olursak anlattıklarıyla mutabık olduğu bahsinde. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin yaşadıklarını değil ona tabi olanlar, onun muharifleri dahi sem iddia ettiğinin şeyin aksini yaşıyorsun e, yani. diye bir iddiada bulunmamışlardır. Tabii. Bu da Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sıdkı sıfatının bir belirtisi değil mi? Bunu Kesinlikle doğru diyorsun ama biz onu bir programda anlatmıştık. Seni sadece tahsik ediyorum. Doğru diyorsun. Evet. Safa. Hocam ben evet. önceye gitmeyeceğim. Ben de aynı hal gibi bir şey söyleyecektim. Ben soru Aynı, soru aynı hataya düşme. Yok ben soru soracağım hocam. Evet. O çünkü konunun üzeri kapandı. Ben şey soracağım. Peygamber Efendimizin bu anlatımlarında teşbihe yer vermesi, benzetmelere yer vermesi mesela toprak üzerine şekil çizmesi veya şaka ve latife ederek bu konuları anlatması nasıl değerlendirilir? Ona da birazdan değinelim. Evet. Şimdi esasında Abdülfettah Ebu Gute diye bir hocamız vardı rahmetli az seyirciler. Allah rahmet eylesin. 75'e yakın kitap var Suriye Halep kentinden idi. 1997 yılında Suudi Arabistan'da vefat etti. Hz. Peygamber aleyhisselamın insanları İslam'ı anlatırken, tebliğ ederken takip etmiş olduğu yöntemleri bir araya getirdi. 40 tane başlıkta toplamış. Hepsini değil de öne çıkanlar 40 başlıkta toplamış. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz'i bu yolu takip etmek suretiyle onlara baktığımız zaman insanlara İslam'ı anlattığını söylüyor. Onlara baktığımız zaman onlar okuyunca insan esasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetin büyüklüğünü çok iyi anlayabiliyor. Arkadaşlar değerli seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sine baktığımız zaman Peygamberimiz'in Medine'de ilk gerçekleştirdiği şeylerden bir tanesi de bir okul açmasıdır. Bunu hepiniz duymuşsunuzdur. Sufa diye bir okul açması. Hz. Peygamber aleyhisselam, irşad ve tebliğde irşad ve tebliğde eğitime vermiş olduğu önemi gösteriyor. Bakın biz bu dini meseleleri, akidemizi, ibadetlerimizi nasıl bir din tasavvuruna sahip olmamız gerektiği noktasında çocuklarımıza temel bilgileri kazandırmamız gerektiği hususunda Hz. Peygamber'e örnek almamız gerekiyor. Bakınız ülkemizde zaman zaman pek çok insan dinimizi istismar etmek suretiyle özellikle samimi, ama dini bilgisi zayıf olan insanlarımızı peşine takmak suretiyle bunu bir istismar istismar aracına sürekli döndürüyorlar ve maalesef bunlar ülke gündemini de meşgul etme durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu bize esasında şunu gösteriyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam zamandaki insanlar bir okul sürecinden geçmiş olan insanlar değil ama Peygamberimiz ne yapıyor? Mescidi Nebevinin yanında bir okul açmak suretiyle bu insanlar eğitime tabi tutuyor. O günün şartları çerçevesinde sonra ne yapıyor Peygamber Aleyhisselam? Sonra her tarafa kendisini gitmesi mümkün olmadığı için Peygamberimiz bakınız. Her tarafa bizati kendisi bir insan olarak mümkün mü? Değil. Çünkü her taraftan Peygamberimizden heyetler geliyor. Bize bir adam gönder diyorlar Peygamberimize. Bizim kabile 500 kişi. Bizim hepimizin buraya gelmesi mümkün değil. Biz de buraya gelip burada bir gün kalmak suretiyle bu dini, yaşantı, ibadetler, görevlerimizi tam öğrenemiyoruz. Gittiğimiz zaman bunları gösteremiyoruz, anlatamıyoruz. Bize bir sürü soru soruluyor. Bunlara cevap veremiyoruz. Bize yetiştirdiğin insanlardan birini gönder de bizim yanımızda iki ay, üç ay kalsın. Biz bu dini güzel bir şekilde öğrenelim. Çok güzel bir yaklaşım. Hz. Peygamber Aleyhisselam çok yüksek ufuk sahibi bir insan olduğu için aziz seyirciler bakınız eğitimden dini bilginin doğru bir şekilde öğrenilmesinden bahsediyorum. Peygamber aleyhisselam o medresede yetiştirmiş olduğu, da yetiştirmiş olduğu insanları çoğu da bunların genç ve bunların bir kısmı da tuzaklara düşüyorlar. Peygamber aleyhisselama geliyorlar, bizi eğitmen gönder diyorlar ama niyetleri farklı. ve Bunlara yollarda suikastler düzenliyorlar, bunları şehit ediyorlar. Ama buna rağmen o sahabiler sonradan geride kalan o eğitimden geçen sahabilerin hiçbir tanesi Geri Ya Resulallah gönderdiğin insanlara suikast düzenleniyor canlarına heder ediliyor. Mekkeli müşriklere satılıyorlar. Bir kısmı böyle. Dolayısıyla biz gidemez şeklinde peygamber aleyhisselama cevap veren bir tek Allah'ın kulu yoktur. Ondan sonra da biz sahabeyi niye seviyoruz? İşte biz sahabeyi bunun için seviyoruz aziz kardeşlerim. Hocam müslüman Bunun yanında aziz peygamber aleyhisselam mesela sadece erkekler değil. Aziz kardeşlerim bakın bu diyeceğimi peygamber dönemine giderek anlamaya çalışın. Peygamber aleyhisselam kadınların eğitimine de çok önem veren bir insan. Sadece erkeklere yönelik değil. Hatta eşi Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı, Hafsa için Peygamber Aleyhisselam bir eğitmen tutuyor, bir bayan hoca tutuyor. Hafsa'ya okuma yazmayı öğretsin diye. Bunun yanında Peygamberimizin yaptığı bir şey daha var aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bu eğitimi sadece erkekler uygulamadığı bağlamında. Haftanın belli günlerini Peygamberimiz kadınlara tahsis ediyor camiye. Onlara gelerek Peygamber Aleyhisselam hem onları anlatıyor hem de onların zihin dünyalarında oluşan sorulara cevaplar vermek suretiyle onların da bilinç ve bilgi düzeylerini artırmaya gayret ediyor Peygamber aleyhisselam. Böyle bir etkileşim içerisinde geçen bir süreçten bahsediyoruz. Ne yapıyor? İslam bir rız bir şey soracaktı ama. Ben hocam el kaldırdım ama. Şunu bir bitireyim ondan sonra sen sor. Tabi. Burada Hz. Peygamber aleyhisselam bir şey daha yapmaya çalışıyoruz. Biz Peygamberimizin tebliğ ve inşaattaki yönteminden bahsediyoruz arkadaşlar burada. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz öncelikle şunu da kazandırmaya çalışıyor insanlara. Toplum adabını öğretmeye çalışıyor. Şimdi anlatacağım örnekler üzerinden düşünecek olursanız aziz seyirciler, Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü hepimiz çok daha iyi anlayabiliriz. Mesela bakınız, Hazreti Peygamber Aleyhisselam Cuma günü yıkanmayı neredeyse zorunlu tutuyor. Kim diyor Cuma günü bizim camimize gelecekse yıkansın diyor. İbni Hazım diye bir alim var, bilgin var. Hangi mezhepten? Endül, Endülüs'ten o diyor ki mesela Hazreti Peygamber yıkanmayı gerekli gördü, Cuma günü yıkanmadan camiye gelmemek gerekir diyor. Ama Hazreti Peygamber aleyhisselam her sözün arkasında bir hikmet, bir amaç, bir gaye görmüş olduğu bir durum söz konusu olduğu için biz o hikmet boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Peygamber aleyhisselam niye acaba Cuma günü insanların camiye gelirken yıkanmalarını tavsiye ediyor? Niye? Çünkü yıkanma alışkanlığı çok fazla olmadığı için İnsanlar yün, faninalar giydikleri için, koktukları için özellikle sıcak havada, kapalı bir mekanda böyle kokan insanların bir araya geldiğini düşündüğünüzde orada insanların Peygamber Aleyhisselam'a hakkıyla kulak vermesi, onu dinlemesi çok zor olur. Burada neyi görürüz? Peygamber Aleyhisselam bir toplum adabı insanlara kazandırmaya çalışıyor. Veya diş temizliği hususunda bu kadar Hz. Peygamber Efendimizin durması. Hatta çok ilginç bir örnek vereceğim size, bu ikisini çok duymuşsundur ama Hz. Peygamber aleyhisselam et yedikten sonra insanların Azar abdest mi? almalarını istiyor, yok abdest almalarını evet. istiyor. Niye? Hatta niye? tartışılmış bile hocam, çok tartışılmış. Kık kitaplarında, Kık kitaplarında tartışılmıştır. Kitaplarında. Değerli seyirciler, yani düşünebiliyor musunuz? Et yedikten sonra Peygamber aleyhisselam abdest alın diyor, niye? Arap ülkelerini, Arap coğrafyasını bir gözünüzün önüne getirin, şu anda da üç aşağı beş yukarı aynı kültür var, elleniyorlar yiyorlar. Kaşık yerine çorbada kullanılıyor ama genelde Suudi Arabistan'da yenilen yemek nedir? Pilav. Tavuk üstü pilav. Pilav üstü tavuk, tavuk yanı pilav, pilav yanı tavuk. Yani yemek bu dört çeşitten oluşuyor. Şimdi ve insanların kaşık kültürü de olmayınca sürekli ellerinden yediklerini düşünün. Allah affetsin mi diyeyim Biz de bunlara çok katılmışlığımız var ama çok lezzetli oluyor o tip yemek yemek. Şimdi o tür yerden yemek yediğin zaman arkadaşlar bir kere kollarını şuraya kadar sıvıyorsun. Evet hocam. Değerli seyirciler Şimdi kollarını sıvıyorsun tamam mı? Ya Allah bismillah. Koca önüne koymuşlar sofrayı diyelim. Üzerine bir tane koyunu veya deveyi koymuşlar. Yani saldırıyorsun. <gülüyor> Öyle bir saldırıyorsun ki yağlar buralardan akmaya başlıyor. Ağzından akıyor affedersiniz. Ondan sonra ayaklarına pilavlar, pirinçler dökülmeye başlıyor. Aziz Peygamber selam bu tavır karşısında insanlarda hep böyle yap toplumun üzerine çık yok. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Bu tipte olan insanlara bir de karşısındaki kitle sadece ağzını sil desen, desen laftan anlayacak bir kitle değil. Aman, az kardeşler. İbadetteki bir şey evet. koyduğun zaman, ha, abdest alacaksınız dediğin zaman gidip dört dörtlük bir abdest almak sureti ağzını yıkıyor, kollarını yıkıyor, işte ne bileyim ayaklarını güzelce bir temizliyor. Dolayısıyla burada neyi görüyoruz? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir toplum adabını insanlara kazandırmaya çalıştığını görüyoruz. Rüfa'yı hocam. Sorayım hocam. Ha, içimde yani. kaldı diyorsun, evet. <gülüyor> En baştan beri Peygamber Efendimiz'in öğretmekte kullandığı belli başlı yöntemlerden bahsettiniz işte uygulayarak göstermesi, sefa aslında bir soru sordu o da. Peygamber Efendimiz'in bazı şeyleri öğretirken soruyla söze başlaması, karşısındakileri sorarak şey yapması. Bundaki amaç neydi? Yani sahabi, efend sahabi efendilerimizin cevabı Allah ve Resulü daha iyi bilir. Tamam bu yine bir nebze anlaşılıyor ama Peygamber Efendimiz'in bundaki amacı neydi? Direkt niye Son, tut, yani, Sen gibi? bir şey soracak mıydın başka Hocam aynı şekilde bende e, bu teşbih, benzetme, beden dili, e, yerle, yere bir şey çizerek anlatma. Yani öğretim metotları. İkimizin sorusu da öğretim metotlarındaki amaç ne? Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed anlatıyoruz ya. Evet. Şimdi ikiniz de sorunuzu saklayın. İkimizin ben hakkından da geleceksiniz. Ben şimdi yapıyorum. Sizin sorunuza geleceğim. Elin Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın öğretme yönteminde, inşaat ve tebliğdeki yöntemi şöyle bir tablo. Şimdi bakın bir önceki programda biz dile getirmiştik az seyirciler. Halil bir şey sormuştu. Demiştik orada Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı dinlemeye gelen, ona sahabilik yapan insanların hepsi medeni tavır itibariyle, toplum bilinci itibariyle hepsi aynı değil. Değil. Mesela şöyle bir şey, çok affedersiniz ay seyirciler, ilimde ağır olmaz. Ağır, ağır. berhudar olmaz. Bu söz çerçevesinde bir şey anlatacağım. Hz. Peygamber Aleyhisselam bir gün mescid Nebevi'ye geliyor. Çok affedersiniz bir bakıyor, öne doğru ilerlerken Peygamberimiz, Duvarda bir şey görüyor. Gördüğü şey insan ağzına çıkarmış olduğu şeydir. Anlıyorsunuz. Hz. Peygamber bunu görünce diyor ki bana diyor bir dal parçası verin diyor. Dal parçası verin. Şunu da yapmıyor. Yani ben peygamberim gel bakayım. Şurayı hele yap Şöyle temizle. Onu yapmıyor. Bir dal parçası alıyor Peygamber Aleyhisselam orayı temizliyor aziz seyirciler. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselam diyor ki burası Allah'ın evidir. Bu Allah'ın evine karşı böyle bir şey yapmak hakikaten uygun bir şey değildir. Buna dikkat edin. Evet. Ve daha sonra da illa da onu yapman gerekiyorsa ne yapman gerektiğiyle ilgili de bir yol gösteriyor Peygamber Efendimiz. Diyelim ki çıkamıyorsun, cami kalabalık. Öyle bir duruma geldin ki artık yapman gerekiyor, onu çıkarman gerekiyor. Ne yapacaksın? En çaresi kalırsan diyor Peygamber Efendimiz, yenine bunu, kendi elbisenin yenine yap. Yani çok tıkandıysan, çaresiz kaldıysan. Ama düşünebiliyor musun? Buna da Hazreti Peygamber şöyle bir şey yapabilir diye esasında yapmazdı da. Hangi terbiyesi? Burası Allah'ın evi ya. Bu ne terbiyesi? ne alaksızlık bu ya. Bir Allah'ın evinin adabını bile hala öğretemedim size ya. Buna dikkat edin ya. Diyebilir değil mi insan? Günümüz için düşündüğümüzde ha. çok normal böyle tavırlarla karşılaşmak. Tabi. Ama Hz. Peygamber Aleyhisselam hocam Hazreti, bak ne diyorum ben Hz. Peygamber çünkü Hz. Peygamberdi. Eyvallah. O yüzden Hz. Peygamber Aleyhisselam hayatında böyle bir şey görmüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselam yanlış yapanı, rifayı Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanlış yapanı tespit etse bile onu toplum önünde rencide etmez. Ama şunu yaptığı var tatlı uyarılar bak sorun unutma tatlı uyarılar var. Şimdi Hazreti Peygamber mescidde oturuyor ashabıyla birlikte Ne dedim ben size? Peygamber bir dersimizde Peygamber Aleyhisselam eğer ortam müsaitse halka şeklinde oturuyorlar. Bununla ilgili çok güzel hatıralar var da inşallah bir gün bir dersimizde fırsat olursa ve ben de unutmazsam bunları size anlatırım. Bu halka ile ilgili o kadar çok güzel şeyler var ki. Hz. Peygamber sallam arkadaşları halkayı kurmuş, oturuyor muhabbet yapıyor. O arada mescide biri giriyor. Yani kalp kırmadan anlatmasını anlatıyorum. O arada biri mescide giriyor. Bakıyor ki Peygamber sallam orada namaz kılıyor. Tabi namazda kaçırmış, cemaati yetişememiş. Hemen orada kenarda duruyor, iki dakikada yatıyor, kalkıyor. Geliyor Hz. Peygamberin yanına, tavuğun gıda şey yapması gibi gıdalanması gibi yemesi gibi geliyor Hz. Peygamber tabi peygamberimiz onu görüyor da konuşuyor ya asabıyla sen diyor ne yaptın diyor Resulullah diyor namazı kıldın diyor ama diyor olmadı diyor burası çok önemli diyor bir daha kılar mısın diyor Hı. adam geçiyor bir daha ama aynı şekilde bizim ifadeyle bizim Karadeniz'de bir ifade var langur lungur derler langur lungur namazı kılıyor şimdi ikinci kez geliyor Tabi o etrafındaki Hazreti Peygamber dinleyenlerde bakıyorlar işin rengi işin sonu nereye gidiyor diye. Ama ortamın bir canlılarının gözünüz öyle bir muhabbetli ortam ki adam üçüncü sefer gidiyor bir daha aynı şekilde ama hızlı hızlı kılıyor gelir Peygamberimiz yanına biz buna zamanımızda Vinzip namazı diyoruz Vinzip yani sıkıştırılmış Yetimam Je diyor. Evet <gülüyor> gelince Hazreti Peygamber diyor ki olmadı diyor yine adam bu sefer diyor ki aziz seyirciler. Ya Resulallah diyor, benim elimden bu kadar geliyor, ben daha fazlasını bilmiyorum diyor. Tabi, Hazreti Peygamber'in burada yaptığı bir şey var. O etrafında, dışarıdan banyolardan gelmiş olan, belki de Hazreti Peygamber'in meclisinde ilk kez bulunacak insanlar var. Hazreti Peygamber o insan vasıtasıyla, o cemaate namazı nasıl kılınması gerektiği dersini veriyor. Sonra neyse, üçüncü kez adam böyle deyince, Ya Resulallah, ben daha fazlasını yapamıyorum. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona diyor ki, Rüki'ye gittiğinde, rükünün hakkını ver, secdeye gittiğinde secen hakkını ver, teenni ile kıl. Tadili erkana uy. Heh. Yani bizim Türkçe ifadeyle, Arapçayı Türkçeleştirdiğimiz ifadeyle tadili erkana uymak suretiyle namazı güzel bir şekilde eda et diyor. Burada herkes dersini alıyor ama ilginç olan şey şu, ilginç olan şey şu arkadaşlar Hz.Pegam'ın böyle uyardığı sabiler var ya böyle nazik bir şekilde Bunlar bize genelde kim anlatıyor biliyor musun? Uyardığı sahabiler. Bu da çok ilginçtir. Kendi e, hikayelerini kendileri yani. Ha, Ama benim burada vermek istediğim mesaj şu. Yani öyle bir güzel, tatlı bir şekilde uyarmış ki o karşısındaki insanı o insan bunu bir şeref ya hacı. Bir şeref vesilesi olarak Hazreti Peygamber'den bir hatıra olarak bunu Resulullah Aleyhisselam'dan yani. sonra i̇zlemiyor. anlatıyor. Efendim. Rezil oldum mu anlatmam diye. E, Reziletse anlatmaz. Aksine Hoşuna bir şey duyuyor hocam var. Hoşuna gidiyor. Hoşuna evet. Evet. Bir şey mi diyeceksin? Hocam şey diyecektim. Hani bak ki burada hoca senin rezil etse anlatır mısın? Anlatmasın. Hoşuna gitse anlatırsın. abi de bu açıdan düşün ya. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peygamber Aleyhisselam bu eğitim süreciyle ilgili işat ve tebliğdeki bir yöntemi de şu arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselam kesinlikle tedricilik dediğimiz yöntemi uyguluyor. Tedricilik dediğimiz aşama aşama. Aşama aşama bir yöntem uyguluyor. Zamanımızın da 10 dakika kaldığını ifade ediyor bize Yönetmenimiz ama biz yine Konuyu toparlayamayacağız ama bir iki bir şey söylememiz lazım Cündep bin Abdillah diye bir sahabi var Az seyirciler diyor ki biz Kur'an'ı öğrenmeden önce iman esaslarını öğrenirdik diyor Bu çok önemli kütüb söyleyeceğim Sittal Biz diyor Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden önce ezberleri yapmadan önce evet. yani onu kastediyor ezberleri yapmadan önce yani Türkçe olarak söylersek bir anlamda ilmihal bilgilerini alırdık diyor. Yani ilk önce bir temel bilgileri biz öğrenirdik, ondan sonra Kur'an-ı Kerim ezberine geçerdik diyor sahabe. Bu bize esasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermesi yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl bir eğitim süreci tatbik ettiğini bizlere göstermesi açısından önemlidir. Buna da çok kısa geçireceğim, esasında belki bir ders buna yapmam gerekir, Muaz bin, hadis, Muaz bin Cebel hadisi var. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam onu Yemen'e gönderirken Yemen'e gönderirken aziz kardeşlerim onunla bir konuşması var Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın çok ilginçtir o. Diyor ki sen şimdi diyor bir Hristiyan topluma gideceksin diyor. Sen şimdi diyor Hristiyan bir topluma gideceksin. Onlara ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah anlat diyor. Tedricilikten bahsediyoruz. Yani birden Hazreti Peygamber'in bombardıman yapmadığından bahsediyorum. Onlara ilk önce diyor aziz La ilahe illallah muhammed Rasulullah anlatıyor anlat diyor. Diyor ki Hz. Peygamber sonra eğer diyor bunu kabul ederlerse, bakın bu kayıt önemli. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara ikinci olarak deyin ki Allah biz Müslümanlara günde beş vakit diye bir şeyi farz kılmıştır. Sonra diyor onlara namazı anlatın diyor. Sonra diyor ki Peygamber eğer bunu da kabul ederlerse, İslam'ın şartı kaçtı? Beştir hocam. Say. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, acca etmek. Kaç tane? Dört tane saydın sanki. Beş saydım. hocam. Beş tane saydım. Evet, Evet. Bak hocam bu kadar da değil yani. <gülüyor> Şimdi namazda öğrenir, öğrendikten sonra, benimsedikten sonra Hz. Peygamber aleyhisselam şu yöntem burası çok hassas. Diyor ki Peygamber aleyhisselam onlara zenginlerinden alınıp fakirlere verilmek üzere Allah'ın Müslümanlara zengin olanlara yılda bir defa zekat diye bir şeyi farz kıldığını söyle diyor. Ama birinci şartta namazı kabul edecek. Zekatı farz kıldın söyle. Burada Hazreti Peygamber bir kayıt koyuyor arkadaşlar. Diyor ki onlara söyle zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere. Çünkü aziz seyirciler bir insana en ağır gelen ibadet hangisidir? Zekat ki hocam Allah'a elemez. Zekat vermek insanı titretir çünkü elini üzerinde hiçbir emeğe katkısı olmayan insana bir şey vermek için cebini sokuyorsun. Düşünsene Ben buna bir şey vereceğim o cebimdekinde bunun İnşallah. hiçbir katkısı yok. Hemen inşallah dedi, evet. <gülüyor> Dolayısıyla insana en zor gelen hatta Müslümanlığının belki de en temel göstergelerinden bir tanesi zekattır. Evet. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam peşinden diyor ki onlara bunu söyle, peşinden bir şey daha diyecek. Dolayısıyla adam şunu bilsin, zekatı verecek olan insan. Bakın ifşaattaki yöntemi görüyor musun aziz kardeşim? Ben diyor zekat veren, ben bunu vereceğim, bu fakir fukaraya gidecek. Yani bunu Hz. Muhammed yiyecek. ...bana gönderdiği Muaz bin Cebel yardımcısı Ebu Musa ile eşari yiyecek demiyor. Eyvallah. Sonra diyor ki peygamberimiz ama diyor gittin Muaz... ...adamın bir hayvan sürüsü var. Gittin adamın zekatını almaya. 40 tane de ne alıyorduk? Bir. bir. Sonra de? Bir. Hocam koyunlarda şey farklıydı. Yani de kaç tane alıyorduk? tane alıyoruz yine bir. 80 de... İç i̇ki mi üç mü? Yüz kadar bir diye hatırlıyorum hocam. <gülüyor> Doğru mu hatırlıyor? Hatırlıyor. Doğru mu? Doğru, evet maalesef doğru hatırlıyor, evet. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Sen diyor adamdan diyor Hz. Peygamber zekattan almaya gittiğin zaman diyor, adamın şimdiyen koyunları var. Adamın diyor göz olan, gözünün nuru gibi sakladığı, büyüttüğü böyle ilgilendiği hayvanla gidip diyor seçip alma diyor. Hani kırkta bir verecek ya, yüz yirmide iki tane verecek, gidiyorsun. Şuradan hangisini daha böyle en iri en basit. Onu yapma diyor. Adamı Zekiat affedersin. Verdiğini vereceğine pişman etme. Bunun bir sonraki yılı da var çünkü. Orta ölçekli bir hayvan al diyor Hazreti Peygamber selam. Hocam şu insan fıtratını yoklamayı görüyor musunuz? Hem diyor fakire gidecek verdiğin şey hem de diyor ondan alırken diyor buna dikkat et diyor. Bunu da söyledikten sonra Hazreti Peygamber diyor ki ona işte Oruçtan bahsediyor, yılda bir kez oruç. Sonra da bunu da kabul ederlerse diyor, Allah işte velillahi عَلَى النَّاسِ حَجُّ ayeti İşte ömürde bir defa hacdan bahsediyor Peygamber Selam Bu yöntemi takip etmek suretiyle onu gönderiyor. i̇bn saat tabakatında diyor ki Bu Muaz bin Cebelili, Ebu Musa el-Eşşari Yemen'de gitmedikleri bir köy, ziyaret etmedikleri bir kasaba, uğramadıkları bir şehir bırakmadılar ve Yemen çok kısa bir sürede tam Hz. Peygamber aleyhisselam istediği fethi yani manevi gönül fethini gerçekleşirdi. Bütün bunların ardından yatan nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam efendimizin sergilemiş olduğu tebliğ ve irşattaki insani yönüdür. İnşallah bunları başarabilir, kabiletti oluruz veya bu uğurda Ay. inşallah çaba sarf ederiz. Ay. Ben her zaman şunu derim. Allah bu dini Hazreti Peygamber'e şahsına sadece onunla kayıtlı olmak için göndermedi. Değil. Bu din bizim için de gönderilmiş olan bir dindir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl sorumlulukları var idi ise sahabe-i kiramın İslam'ı yaymak yönündeki nasıl çabaları var idi aynı sorumluluk ve aynı çaba bizim omuzlarımızın üzerindedir. Eğer yeryüzünde, aziz kardeşlerim, yeryüzünde İslam'la ilgili insanların zihin dünyalarında sorunlar varsa, Müslümanlarla ilgili algıları olumsuz ise inanın bana bunun yarı hissesi biz Müslümanlara aittir. İslam'ı kötülemek için ellerinden gelen gayreti gösterenler, onlar kendi üzerlerine düşeni yapıyorlar. İslam'ı bozmak, kötü göstermek için çırpınıyorlar. Tamam, onlar kendilerine göre görevlerini yapıyorlar. Ama biz İslam'ın güzel yüzünü, İslam'ın o mütebessim çeyresini insanlara göstermek için hakikaten güzel bir temsilcilik sergileyebiliyor muyuz? Bizim kendimize sormamız gereken şey budur. Bunu başarabilirsek, Yaşamış olduğumuz dönemde çok fazla şey insanlara anlatmamıza gerek yok. Ama gittiğimiz sokakta bizi tanıyan çevremizdeki insanlar bizim dindar güzel bir insan olduğumuzu bilirlerse biz inanın tebliği yüzde elli gerçekleştirmiş oluruz. İnşallah bunu başarabilen Hz. Peygamber aleyhisselamın Bizleri bırakmış olduğu mirası sonraki kuşaklara hakkıyla aktarabilen insanlardan oluruz. Rabbimizden niyazımız bizi bu yolda muzaffer kılmasın. Amin. Amin. Hepinize aziz kardeşlerim Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda Rabbimin lütfuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.